Diyor ki cin nedir, nasıldır, nerede yaşar? Gökte yaşayan varlıklarla bir ilişkisi diyor. İlgisi var mıdır? İnsan, cinle, insan cinleri ne demektir? Mutlakıl bir sürü soru. Cin Arapça bir kelime. Cennet cennedir bunun. Örtünme, perdelenme. Mecnun da aklı meşhur olduğundan mecnun diyoruz. Kafasındaki fakülteler çalışmıyor, meztur. Aklın verasını görmüyor, yani akla mütevakkıf meseleleri görmüyor. Mecnun da Leyla'ya meztun, cinlere tutulmuş manasına mecnun diyoruz. Cin bundan geliyor, yani cin meztur varlık demektir. Bizim ifademiz de bizim gördüğümüz mekan boyutları içinde bize eşyayı gösteren ışık boyu, dalga boyları içinde görmemiz mümkün olmayan varlıklardandır. Ancak daha cin bahsini az ettiğim yerde bir bakıma böyle su buharını iyonlaştırmak suretiyle bir kısım habis ruhların ve cinlerin bu asırda fotoğraflarının tespiti hususu bahis mevzu ki bu yine bizim çıplak gözle gördüğümüz sahi içinde görülüyor mevzuna girmez. Cin bahsini Melaike-i Kiram'dan sonra hususu olarak ele almayı düşünüyorum. Cenab-ı ve Tekaddes Hazretleri insanları yeryüzünde yaratmadan evvel can diye bir cemaat yaratmış. Ve bunları yarattığı şeyde de mariç ve nardır. Ateş ve alas karışımı bir şey. Bilemiyoruz nedir, radyasyon mudur bu, atomun partikülü müdür bu, güneşin şu atımıdır bu, bunların en muzeci midir bilemiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var, insanın mayesinin, protein çorbasının, zemin yüzünden toplandığı gibi bu da ateşin özünden alınmış bir şey. Ateşin kafesini taşıyor, Adem edimi arttan alınmış yeryüzünden. ...cin ise maris ve nardan yaratılmış... ...Kur'an ifade buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a ibadet-i tahta bulunmuşlar. Ve işlerinden bunların... ...asi ve tahilleri de olmuş. Bizim aramızda olduğu gibi... ...harp kital ve cidal devam etmiş. Bazen müminler talebe çalmış... ...bazen de kafirler talebe çalmış. Nitekim kütübü ahadisiye de görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gelip dinleyenler Müslüman olmuş... ...Efendimizi davet etmiş... Cin hadislerinin pek çoğunu İbn-i Mes'ud rivayet ediyor. Ben de bulundum ve aralarında muharebe, mutfakıl muharebeler başlamış. İbn-i Mes'ud da bu tarakaları duymuş. Sahih hadis kitapları rivayet ediyor. Gökten gelen haberlerin ıhtılatı karşısında aramış aramış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuşlar. Kur'an-ı Kerim okurken Mekke'de dinlemişler. Mekke'de cin mescidi de vardır. Orada likad olmuş cinlerle. Kur'an'da Cin Suresi bunu anlatır. Kul uhiya iley sema nefer <gülüyor> min inna semi'na yehdi ila İnsanları cinleri rüşte davet eden muciz beyan ifadesi iç yakan nur afşan bir Kur'an-ı mucizül beyan nazil olduğunu arkadaşlarına ifade etmiş. ...ve bir refhiyet halinde gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülaki olmuşlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Binaenaleyh cin ve iz ayrı ayrı iki ümmettir. Birisi kesif cisimden, birisi lafif cisimden. Ama ikisi de cismaniyete aittir. Her ikisi de cisimdir. Öbürü belli kanunlar içinde temessül edip değişik şekillerde görünebilir. Şibli nin, Mevlana Şibli'nin ifadesiyle cinlerin değişik şekilde görülmesi Allah'ın isimlerinden birini okudukları zaman olur. Yoksa kendi kendilerine böyle bir transformizmi temin edemezler. Bu tahavül olmaz. Bir ismi ilahi okuduklarında değişik şekle girerler. Ayrı bir isim okuduklarında değişik o ismin muhtezasına göre bir hal alırlar diyor. İşte Efendimiz de, sallallahu aleyhi ve Sellem'de dahi bazen bir koca karı şeklinde. Bazen bir erkek şeklinde, bazen bir gölge şeklinde sahabi değişik değişik hepsini rivayet ediyor. Ve Rahman suresi cin ve insi müşterek bir ümmet olarak karşısına alıyor. Rabbul meşrikayni ve Rabbul magribeyin. Sebe'i yâlâi rabbikumat kezibân. Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini teklif ediyorsunuz? Sebe'i yâlâi rabbikumat kezibân. Cin ve ins müşterek muhatap olarak alınıyor ele. Bunu inşallah Teala melaike bahsinin sonunda cin bahsini ele alırken ariz amik arsıdayım inşallah. Sorunun içinde ayrı bir şey var. İnsi cin. İnsanlardan olan cinler. Esasen insi cin şu demektir. Biz burada insi cin derken kötü cinleri kastediyoruz. Zira cinlerden müminler var. Asrımızda cinlerle mülakat temin edenlerden öğreniyoruz. Ben bazılarıyla görüştüm. ...bunların içinde mümin, kafir diyor... ...şu anda bizim gibi mücadele halindeler. Aynen bizim gibi onlar da din din mezhep mezhep ayrılmışlar. Yahudi cinler var, Hristiyan cinler var, Mecusi cinler var... ...bizim içimizde Türkiye'deki İslami gayri İslami kilitler var... ...Mavuk'lular var, Lelinciler var... ...habiraha vuruşup duruyorlar diyor. Aynen onların arasında da muharebe devam ediyor. Ve ne acıdır ki diyor... Tıpkı onlar da bizim gibi mağlup olma durumundalar, Allah yardım etsin. Cinler de bizim gibi kefere karşısında mağlup olma durumundalar. Buna delalet eden bir vakayı aynen şöyle nakletmişlerdi. İkisi iki tane cin isimlerini de söylediler, burada hadis derslerine devam ediyorlarmış. Bir arkadaşın cinlere müptela bir yardım ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye gitmeyi kararlaştırmışlar. Zira burada bizim durumumuza muttali oldular. Bilirlerse bizi mahvederler demişler. Bundan anlaşılıyor ki mümin cinliler şu anda bizim gibi az ezikler. Herhalde cinler bizim peygamberimize tabi olduklarından ins metruh cin tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muktada bih beşerden. Binaenaleyh bizdeki galebe onlardaki galebe haline inkılap edecektir. İnşallah fi bid'isinin Billahi'l-emru min kablu ve min ba'd Ve yevmeyizin yefrahul müminun Ve yevmeyizin yefrahul cin i̇nşaallah Teala O gün yakın ebedisinin içinde Şimdi gülen yüzler ağlayacak Ağlayan yüzler ve gözler gülecek O gün müminler taraflanacak Sevinecek Cinler de o gün sevinecekler Çünkü mesbuları olan bizler işe vaziyet ettik demektir Bu kendi sahasında bir iştir ki Bugün atom fiziğiyle meşgul olan kimselerin meşguliyetlerini pozitif gördüğümüz kadar onlar onu pozitif görüyorlar. Ama sahasının kıstaslarını kullanacaksınız. Altın tartarken buğday paskürünü kullanmayacaksınız.